Sezen Aksu evet. uzun yıllardır açık radyonun kuvvetli destekçilerinden biridir. Kendisi Türkiye müzik hayatının en önemli simalarından biri, şarkı yazarı ve ozan olarak da nitelendirilebilecek önemli bir isim ve ayrıca bütün çeşitli davalarında, dava diyebileceğimiz şeylerde, yani mücadele alanlarında da kendisini eksik görmediğimiz Sezen Aksu'da geçen sene açık radyo için vermiş olduğu bir çağrıda, çağrı yollamıştı kendi kayıt kaydedip onu bu senede Tekrar ediyoruz zaten zaman ötesi bir çağrı açık radyoyu da tanımlıyor ve dinleyicilerle ilişkimizi en iyi ifade eden çağrılardan biri şimdi ona kulak verelim. Ee, onu dinlerken lütfen eliniz klavyenizde olsun açık radyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak desteğinizi lütfen yollayın çünkü şu anda teknik sıkıntımız devam ediyor ama biliyorum ki en kısa zamanda çözecekler o yüzden lütfen açık radyo.com adresinden destek olun tıklayarak o düşündüğünüz desteği şu anda gerçekleştirin ve kulağımız sezende ve sizde. Merhabalar, ben Sezen Aksu. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bildiğiniz gibi Açık Radyo tamamen bireysel ve sivil bir inisiyatifle yıllardır bizim adımızı hayatı savunuyor. Sivil inisiyatifin kitle üzerindeki dönüştürücü gücünü daha çok yakın bir tarihte sadece ülkemize değil dünyada emsali bulunmayan bir tablo ile gördük. Var gücüyle direnen, barışçıl üslubuyla dur diyen ve kendiliğinden muazzam bir ahenge bürünen yepyeni bir koronun sesini duymak hepimizin umudunu tazeledi. Bununla beraber artık çözüm için harekete geçme zamanı geldi geçiyor. Yine bireysel girişimlerle, yine aynı sorumlulukla, aynı sağduyuyla. Tıpkı Açık Radyo'nun yıllardır yaptığı gibi. Açık Radyo bu yıl 11.sini gerçekleştirdiği etkinliklerle hepimizi yaşam kaynaklarımızı korumaya çağırıyor. Yıllardır tek gelir kaynakları olan dinleyicilerinin sponsorluklarıyla sürdürdükleri bu dönülmez ideallerinde onlara sponsorluklarımıza destek olalım. Daha fazla bilgi almak için 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayınız ya da www.acikradyo.com internet adresini ziyaret ediniz lütfen. Her birinizi sevgiyle kucaklarım. Gara mı sarıldım karışsa ile Să Dehimi burudu, carusel, ca ja, efer, efer, efer. Ceghimiotem, doslar, Oh uh -huh. Aman Efendim bana bir merhaba günleri canım eendim canım een Aman eendimm Ayılı hürümden veer canım eendim yeter bu hasretik yeter Aman efendim. Garam îsărul îm, împotriva Esti A eat Aman efendim Bana bir merhaba günder canım efendim canım efendim aman efendim ayrılık herümden beter canım efendim yeter bu hasretlik yeter aman efendim Bana bir merhaba günder canım efendim canım efendim